Muhammed Mardinul Inam ve Al Hikam, Möla Yıncı ve Salim Daimen Abda, Ala Hafiz Bikağırı, Halı Kullihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi Ala Mim. Vesselat Ala Sıeddı Murseline Muhammedin ramazan Şerif'e birkaç gün kaldığı için Ramazan-ı Şerif'te de bu derslere devam edemeyebiliriz. Çünkü hem iftardan önce hem sahurde e, ders yapacağız inşallah. O, o bakımdan Ramazan bayramından sonra tekrar dersler devam edebilir. Bu itibarla e, yani Mektubat dersimiz bu son olacak. Ramazandan önce son ders olacak. Çünkü haftaya Ramazan olur. Rabbim Teala tekrar Mektubat-ı Şerife ile buluşmayı ve itikat mektuplarını bitirmeyi bize müyesser eylesin. Amin. Şimdi me mektubattan e dersimiz... birinci cildin birinci cildin 266. mektubu bu sayfa 269 dayım buraya gelirken e, buyuruldu ki işte peygamberler gönderilmeye ne hacet var Akıllı insanlar e, saadet yollarını bulamaz mı kendi kafalarından? Ondan sonra kendilerini nefsani şeylerden arındıranlar, işte az yiyerek, az içerek, az uyuyarak, az konuşup, az görüşerek böyle kendilerine bir ahlak verenler falan, e, bunlara ilham gelmez mi? Bunlar bu işi kendiliklerinden çözemez mi? Şeklinde bazı sorulara cevaplar verdi. Birkaç derslere evvel İmam Rabbani Hazretleri bu derse kadar da mevzu oradan geldi. Şimdi buyuruyor ki, Evnekulu yahut biz şöyle deriz. Yani bir cevaplar verdi bundan evvel. Ve dedi ki vahide, peygamberlere gelen vahide yanlışlık payı yok, hata payı yok. Hayal payı yok, vehim, düşüncenin dahili müdahalesi yok. Ama e, insanlar peygamber olmayan, vahiy kendilerine gelmeyenler, felsefeci de olsalar, filozof olsalar, hikmet sahibi olsalar, ne olursalar, onlarda dünya kadar e, efendim, gazap var, öfke var, şehvet var, hata var, unutmak var, ondan sonra hayal var. Ee, bu kadar arızanın e, musallat olduğu bir kişinin e, işte ilhamına nasıl inatma olunur demek istedi. Ama peygamberlerde bunlar yok. Çünkü melekte bunlar yok yani. Melek öfkelenip bir vahiy değiştirmez. Canı bir şey isteyip bir vahiy değiştirmez. Emindir. Cibrili emin diyoruz. Bak emin güvenilirlik sıfatı var. E, onun için. Melekler vasıtasıyla gelen vahide acaba yok. Ama arada melek olmadan e, bir adamın e, aklına gelen şey şeytani midir, rahmani midir, hayali midir? Yani buna karar verilemez. O zaman onun söyledikleri nasıl bağlayıcı olacak? Şeklinde cevaplar vermişti. Evne kul yahut şöyle de cevap veririz. Yani başka bir yönden konuya giriyor. İnne husule tezkiyeti ve tasfiyeti işte nefsin temizlenmesi, kötü huylarından yani öfke, sinir, şehvet gibi kötü huylarından temizlenmesi ve tasfiyeti kalbin arınması, kalbin paklanması, aklanması menutun bi yani amali salihati. Salih ameller işlemeye bağlanmıştır. Yani Mevla hala bize işte imandan sonra abdest öğretiyor, kusül öğretiyor, taharet öğretiyor, namaz öğretiyor, orucu öğretiyor. İşte Ramazan şerif geliyor, İslamın ikinci beş şartından ikincisi. Namaz zaten her gün beş kere var. E şimdi bunları yapmadan insan temizlenemez. Elleti öyle salameller ki hia onlar meviyat ve ve teala. Allah'ımızın razı olduğu şeylerdir. Sebep seçtiği şeylerdir. Ve radzaitü İslam ve dina. Din olarak İslam'ın, İslam, ın, İslam ın ibadetlerini, farzlarını, vaciplerini size seçtim, beğendim, razı olarak verdim Allah buyuruyor. Peki, allah Teala'nın razı olduğu salih ameller nelerdir? Bunu sen kafayla, akılla nasıl seçeceksin? İki rekatlık namaz, bütün dünya bir araya gelselerdi, bütün filozofları, doktorları okumuşları yazmışları iki rekat namazı tespit edemezler. Kıyam, rükû, secde, da ne okunacak, secdede ne okunacak, ettehiyyat okunca bunlar nereden kafadan bulacaklar? Yani Allah neden razı Celle Celalühü? Salih ameller İslam'ın amellerinden razı. E onları ve marifet güzel ki mevkufetun alel bihseti kemamen. Geride yine söylemiştik diyor geçtiği gibi. E peygamberler gönderilmesine bağlı ki eee Namaz kıl, nasıl kılacak? Kıyam, kıraat, rükû, sücüd İşte iftidâ tekbiri Kade-i Ula, Kade-i Hire Birinci oturuş, ikinci oturuş falan Ne birecek onu ya? Ne girmesini neyle Allah-u Ekber demekle Başlanmasını tespit edebilir? Ne çıkışını Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Demeyi bilebilir Yani bu neyle bağlıyorsun işi, neyle giriyorsun içine? İhram tekbiri yani. Helal olan şeyleri haram ediyorum mesela. Namaza giriyorsun. Girince konuşmak yasak oluyor. Gülmek yasak oluyor. Normalde ha yasak değil insan. Şimdi konuşuyorum ha. Yemek yasak oluyor. içmek yasak oluyor. Yani sen bu bunun başı neyle başlıyor? Sonu neyle bitiyor? Arada ne farzlar, vacipler var? Kim ne bilecek? Orucu öyle bir şey. Ne orucu bozar, ne orucu bozmaz. Mevla neden razı, neden razı değil. Peygamber gelmeden bunlar Masa başı oturup düşünüp de kurucalanacak, kurul, kuruntu yapılacak şeyler midir? O zaman ele geçmez. husul hakikati, tasfiyet ve tezkiyeti, kalbin arınması, nefsin kötü huylandan temizlenmesi, gerçek manada hasıl olması ele geçmez. Bidûn-il-bûfet'i, peygamberler gönderilmeden onlar, Emirleri, yasakları öğretmeden, Allah'ın razı olduğu salih amelleri bildirmeden kimsenin ne kalbi temizlenebilir, ne nefsi temizlenebilir. Hani o var ya kalbim temiz falan. Biz de diyoruz yani persileme kadın, turşileme şey. Evelce öyle derdik yani. Şimdi bilmiyorum bu markalar var mı yok mu da. Eski laf. E o zaman temizlik neyle olacak? Peki bazı kafir ve fasık insanlara da böyle bir arınmışlık hali geliyor. Safa diyor ona, yani saflık gibi. Saflık da esas manasında aptallık demek değildir, temizlik demektir. Şimdi ve safa ve hasulu ele geçen arınmışlık değil küfvari ve fushiaki kafir ve fasık insanlara da bazı yere bakıyorsun, onlarda bir arınmışlık hali var. Evet, nedir safa nefs? Nefsin arınmışlığıdır. La safa kalp kalbin arınmışlığı değildir. Mevlana istediği kalbin temizlenmesidir. Nefsin arınmışlığı şöyle olabiliyor. Az yer yersen, az içersen, az konuşup görüşürsen, hayvani gıda almazsan. Hayvani gıdalar şehveti, gazabı, öfkeyi artıran şeyler. Hayvani gıdalar işte, et, süt bu gibi ürünler. Eşini bir insan riyazat deniyor buna. Buraya zatlarda hayvani gıda yemiyor mesela. 40 gün. Vesaire. Hayvani gıda yemeye, yemeye, yemeye ona bir arınmışlık, arılık duruluk geliyor. E işte efendim, çünkü şehvet coşmuyor. Nefsinin canı bir şey istemiyor. Ondan sonra gazap, öfke, kin, haset, nefret bunlar coşmuyor, taşmıyor. Hal böyle olunca onların nefsi arınabiliyor biraz. Çünkü nefis nelerden besleniyordu? Yani şehveti, gazabı, öfkesi nereden artıyordu? Hayvani gıdalar yemekten Hayvani gıdaları keserek bir insan nefsini bir derece efendim aklayabiliyor. Nasıl işte sinirlenmemeye başlıyor, kimseye yan gözle kötü gözle bakmamaya başlıyor, canı cinsellik istemiyor falan. Yani bu, bu oluyor. Ama kalbin arınması olmuyor çünkü kalbin arınması başka bir şey. Kalp ancak Ela bizzik rüllay tatmayınül Kalp ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. E bu adamın yaptığı Kur'an'a Sünnet'e muhalif işler ayette yok hadiste yok kendi kabusundan e, işte nefsini göğe arındıracak. Ya e arındırsa da kalbini arındıramıyor. Fasafuğun nefsi nefsi arındırmak ise laizidüşen gayrat zalaleti safıklıktan başka bir şey arttırmaz. Velayuris <gülüyor> şeyin hayra l-hasarati, zarar ci başka bir şey getirmez. Çünkü neden Allah Teala sana et yeme demedi ki? Süt içme demedi ki, peynir yeme demedi ki. Ayette yok, hadiste yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et yerdi. Tavuk yerdi, devet yerdi. Devamlı süt içerdi. Yani aylarca bazı gereği yemek bulamadıklarında hep sütle, hurmayla yaşadıklarını annelerimiz Rıdvanullahi Aleyhine, Ecm'e beyan ediyorlar. diyorlar? Hal böyle olunca sen şimdi emirleri tutarak, yasaklardan kaçarak işte iman ve amel salih, beş vakit namaz, şefte Ramazan oruç, e zaten oruçluyken hayvani de yiyemiyorsun öbür nebati bitkisel de şeyler yiyemiyorsun ama sana iftarda yediyor, Ama sana sahurda ye diyor. İslamiyet böyle bir denge kurmuştur. Günlerce, aylarca yemiyerek, nefsine eziyet etmekle nereye varacak? İşte diyor bunlar zarar yandan başka bir şey arttırmaz. İşte nefsimin huyları güzelleşti. Nefsim aklandı, parklandı. Sen öyle zannet. E Kur'an-ı Kerim niye indi? Vahiy niye geldi? Peygamberler niye gönderildi? Senin nefsini, kalbini, ruhunu tertemiz etmek için. Manevi miraca sen çıkartmak için Ruhun kaynağı Alındığı nokta zaten arşın nurudur E seni ye, tekrar oraya döndürecek Ama sana Şu vakit ye diyor şu vakit yeme diyor Şu haramdır diyor şu helaldır diyor Sen gidişle Allah'ın helallarını kendine haram ettin Bununla da bir bazı haller oluyor onlara Tabi hayvani gıda yememekten Bazı şeyler gelir i̇şte Hayal güçleri artar Keşifler olur Ama bunlar şerata uygun şeyler değildir ve bazı bazı bilinmedik şeyleri görülmedik şeyleri keşfetmek ellezı yahsulü lil kuffar adam imansız yani Yahudi Hristiyan Budist Budistlerde de çok böyle işler var İmam Rabbani Hazretleri mektubat başka yerlerde anıdır. berahime işte berahime cukiye der bunları Hindistan'da falan e, ma bulmuş, sapık e, efendim e, diyelim gruplar, fırkalar diyelim. E şimdi bunlara e, bazı gaybi şeyler keşfettiriliyor. Vaktesofa-i nüfusiyiz. Böyle az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, işte hayvani gıdalar kesmek neticesinde nefisleri e, istediklerini bulamıyor ya nefis. İstediğini bulamayınca tabii yani ne diyeyim sana benzin olmayınca araba gitmez. E, hayvani gıdaları kesince işte şehvet, kazap, öfke, sinir, haset, fesat Bunlar azalıyor. Bunlar azaldığı zaman bazı kafir ve fasıkların da bu deneyleri yapan yani bunlara çünkü e, seyr-i denmez, tasavvuf denmez, tarikat denmez. Bunlar bunlar ancak efendim e, ne diyorlar onlara? Tatbikat, harekat. İşte efendim şimdi yapıyorlar ya ne onun adı e, böyle yoko yoko. İşte o yokolar seans yani yoko, yoko seansları bilmem ne. İşte bunlar şunu düşün, bunu düşün, gözünü kapı ağzını aç falan. Bir şeyler yaptırıyorlar işte millete. Geliyorlar böyle en, sosyete mosyete. Herkese gidiyor. Şarkıcı, zurnacılar. E şimdi burada ne var işte kendilerine göre bir kurallar kurmuşlar. Bir şeyler yapmışlar falan. Şimdi bu gibi e, ritüeller diyelim kendi kendine oluşturulan yani Kur'an'dan kaynağı yok, Sünnetten delili yok, Hadis şeriften efendim zikri beyanı yok, e, kimseni kabul etmeyen evliyan reddetti işte İslam reddetti. İşler oluyor. Ama bunlar az yemek, az içmek gibi bazı şeylere uyguladıkları zaman, bir de işte hayvani gıdadan uzaklaştıkları zaman falan böyle nefislerini biraz arındırıyorlar. Bu nefis arındırılması etcesine bazı kaybı bir şeyleri keşfediyorlar işte mesela adamın arabası çalınmış o da efendim e, diyor ki işte araba şurada sonra adam gidiyor bakıyor hakikaten araba orada buluyor ya, bu nasıl oluyor bu adam e, Müslüman değil yani Budist bu Budist adam nasıl bilişlik bu arabayı falan filan e tabi cinler e, olmuş işleri görüyor olmuş işleri Şeytanlar görüyor olmuş işleri Ama sen görmüyorsun orada değilsin O adam görüyor çalınan nereye gitti İşte efendim sana da geliyor O adama da geliyor haber veriyor Millet ona inansın da Dinden çıksın diye bu sefer adam diyor ki Ya bunun dini hak olmasaydı Bu papazın dini hak olmasaydı Bu papazın de, işte efendim, Şurada şu var büyü var Dedi veyahut şurada araba şurada At burada dedi gidiyorsun buluyorsun falan Bu sefer ne oluyor Bu sana imtihan oluyor sen hemen İslam'da şüphe etmeye başlarsan haşa. E bu adam bu Hristiyan olduğu halde nasıl bildi? Bunu demek ki bunun dini haktır gibi. Kafir olur gidersin. Bu nedir? İstidracün. İstidraçtır fi hakkıyım onların hakkında. Ne demek istidraç? Onları kademe kademe helaket çekmek. Nimet gibi gösteriliyor. Nimet gibi gösteriliyor. Halbuki belaya sürükleniyor. Neye benziyor bu? İşte efendim balığın oltasına oltanın yemine ağzına oltaya yem koyuyorsun. O ne koyuyorsun? O balığın istediği bir şey. O da onu nimet sanıyor gidiyor yutuyor zokayı, ondan sonra yakalanıyor. İşte onlara da açtır. ne demek? Nimet gibi gösteriliyor. Halbuki belayı bulmak için e, azapları artsın için e, Kur'an'da da geçiyor. Sen istediriciğum min hayzü la alemûn hiç bilmedikleri taraftan yani çünkü uçurum diye gözükmüyor, bela diye gözükmüyor. Oltanın içinde işte efendim ne var e, iğne var Kanca var takılacak ağzıma benden kurtulamayacağım ondan. Öyle gösterilmiyor ona. Ona ne gösteriliyor bakıyor ki o efendim işte e, et var but var. O da onun için dalıyor o eti yiyeceğim nimeti buldum derken belayı buluyor. E, balık gibi alık olmayalım. Allah bize balık hafızası vermedi. Allah bize insan etti. Akıl verdi fikir verdi. Allah'ın dinine muhalif. Bir papazın, bir hahamın, bir budistin, bir rahibin şu anda bir şey söyledi de çıktı. E zaten o söylediği şey, olmuş bitmiş iş, kayıp değil. O cini var, şeytanı var. Kafirlerinden bu kadar cinlerin, şeytanların hepsi kafir. Cinlerin de ekserisi kafir. Ekserisi kafir. Bunların onlarla irtibatları olabilir. Allah buna izin veriyor. <gülüyor> Cinden var, insandan var diyor severenler Ondan sonra ne buyuruyor? Yüreği bazımla şeytanlar birbirine vahiy getirip yaparlar. Yani vahiy demek Allah'ın vahiy demek değil. Kur'an'da vahiy birkaç türlü manata geçiyor. Yani fısıldarlar, işaret ederler, bilgi akıtırlar, aktarırlar. Zükruf aldatmak için insanları yaldızlı yaldızlı sözler söylerler. Bu kâinlerin, falcıların, hamların, rahiplerinde de da bunlar intibatı olur. Hele özellikle az yiyen, az içen, az uyuyan ve riyazat yapan hayvani gıdarlardan uzak duranları cinler çok sever. O zaman bunlarla irtibata geçerler. Onlarda bazı olmuş şeyleri, kaybı derken sana kaybı. Yani yan odadadır haberin yok. Adam gözlüğünü arıyor iki saat, gözlük kafasını çekmiş. Yani o anda onu göremiyorsun sen. Ama o cinden, şeytandan veya işte insandan ne onu gören var. Buna haber ediyor. Bu da sana bir şey söylüyor. Tutunca sen kalkıyorsun. Vay anasını diyorsun. Bu adamın dini hak mıdır acaba? Onun için bu yoksa Yükseldübi bununla kast ediliyor. Helaküm ve hesaretüm. Onların helak olmaları, zarara düşmeleri, ahiretlerini kaybetmeleri. dünya dünyayla ahiret. Dünyada ahiretinde kaybedenler var buyuruyor. Onların durumuna düşürülmek isteniyor. Burası imtihandır. Eğer kafirin, fasığın hiçbir hüneri olmasa kimse ona kanmaz. Bazı hünerler onlara veriliyor. Sen şimdi bakıyorsun adam ben Mehdi'yim diye çıkmış karılarla köpek atıyor. Ankara havası çoluyor. Öbürü oradan peygamberlere bitir kıldırdım diyor. E efendim Mesih Mehdi'im işte peygamberim diyor. E bazısına yetmemiş ilahım diyor. Ben yaratırım ben öldürürüm diyor. Bu kadar memlekette imansız var, kitapsız var. Müslümanım diye geçiniyorlar. Sonra eli sünnet dışı fırkalar var. Sünniyim diye geçiniyorlar. Sahabe sevmeyenler, çövenler vesaire neler var neler var. Ya bu adamların hiçbir hüneri yok. Ya bunların da cinlerle, şeytanlarla vesaireyle irtibatı var. Kimini görünerek, kiminin vesvese tarığıyla vesaire. Ya bunlar bazı şeyleri işte bu kadar yanlarına adamlar niye gidiyor? Hem de iş güç sahipleri, şirket sahipleri Akılsız manyak, manyaklar değiller ki. Akıllı insanlar bir de bakıyorsun bunların yanında dolaşıyor. Kiminin menfaati vardır, kimin şantaj yapılmıştır, kimi bir hesap peşindedir. O ayrı bir şey. Ama bu adamlara da bazı şeyler gösterilir, bildirilir. Bu adam da yanındakini nasıl bağlıyor kendine? Şeytan ne işi var? Onun için bunlar istidraçtır. Peygamberler gönderilmemiş, peygambere ittiba edilmemiş, vahye uyulmadan... Kimse nefsini kalbini düzeltemez. Çünkü salih amellerle ancak kalp düzelir, nefis düzelir. Salih ameller de peygamberlere uymadan anlaşılamaz. Kimse kendi kafasından iki rekat namazı bulamaz. O zaman bizler bunu aldanmayacağız. Peygamberlerin gönderilmesinin şart olduğunu anlamış olduk. Hikmetlerini dinlemiş olduk. Ve böylece peygambere uymadan kimsenin kurtulamayacağını da anlamış olduk. Çünkü Mevla razı olduğu şeyleri ancak onlara bildiriyor. Bunu sen bulamazsın. Efendim adam az yemiş az içmiş bir şeyler yapmış. Ritüellere uymuş. Şeytanın evde, cinlerde devreye girmiş. Adama efendim yardımcı olmuşlar. Bak yardımcı olmuşlar diyorum. Yardım ediyorlar. Birbirine diyorum yaldızlı-yaldızlı sözler işaret ediyorlar, akıtıyorlar. Ondan sonra وَنَّوْكَانَ رِجَالُ مِنَ الْيزْيَ عُوْدُونَ بِرِجَالُ مِنَ الْجِينَ Bazı insanlar cinlere sığınıyorlar diyor Kur'an. Yani cinlerden yardım almak istiyorlar. فَزَادُهُمْ رَحَقَى Cinler de onların efendim, felaketini ve hasaretini ve zararını artırıyor. Bazı şeyler de onlara yardım ediyor veya bazı meselelerde onlara bir şeyler söylüyor, öğretiyor, sakın duruyor, uyarıyor falan. Veya bir küp altın definenin yerini gösteriyor. Ama hidayetten ayırmış oluyor. Şerattan, sünnetten, istikametten uzaklaştırmış oluyor. Bizim bir kıstasımız ne olmalı? Mizanımız, terazimiz neye göre olmalı? Kur'an ve sünnet ve el-i sünnet ve cemaat tartısıyla tartmadan adamı nasıl değerlendirebilirsin? Dediğine nasıl aldanırsın? Velev ki efendim denizin üstünde yürüse ne fayda eder denizin üstünde yürüse? Ya havada uçsa ne fayda eder? Kuştan daha mı uçacak? Onun için biz ölçüye göre hareket edeceğiz. Mizanımız Kur'an sünnet ve eli i sünnet olmalıdır. Neccanullah subhanehu minadihil beliyyeti. Allah Teala bizleri bu beladan kurtarsın. Bi hurmet seyyidil murselin gönderilenlerin efendisi hürmetine ali ve aliyeüsselatü vesselam gönderilen bütün peygamberlere de onların efendisine de salatü selam olsun. Attaha işte benim bu ince, ince ince tafsilatlı bir şekilde anlatmamdan aşikar oldu ki ennet tekalifüş şer'iyyetet'tabitete min tariki'l peygamberlerin gönderilmesi yoluyla sabit olan şeriatın Teklifleri, teklif yani Türkçedeki teklif manasında değil. Yani teklif sorumlu tutmak, mükellef kılmak manasında. Evet. Türkçede teklif verdi falan işte. Şu olur mu, bu olmaz mı falan. O değil. O. Arap, esas tabii Arapçadan gelmedir. Şeriatın teklifleri işte şimdi oruç geliyor, orucu tutmak işte hasta olmayanlara, seferi olmayanlara falan farz oluyor. Bu bir tekliftir, yükümlülük getiriyor. Namaz yükümlülük getiriyor, zekat hesabı yükümlülük getiriyor. Bunların hepsi rahmettir. Bunlar ancak peygamber gönderilmesi tarıkıyla sabit olabilir. Kimse kendi kafasından Allah bunu emretti diyemez. Ve bu rahmettir. Ne demek Allah acıdığı için bunu göndermiştir. Ya Allah acıdığı için niye beni aç bırakıyor? Allah acıdığı için niye beni sabah namazına kaldır, gecenin beşinde, dört uçuğunda yahu? Uykumu tam derin uykuya dalıyorum, tam o anda uyanıyorum. O sırada uykum bozuluyor, yüzüne suhur, abdestat falan namaz kıl uykum kaçıyor. Ondan sonra ben işe gideceğim 7'de. işte hoca ben senin gibi yatmıyorum falan. Bana böyle konuşuyor herif. Ama bu işin şeriatın emir versaklarını rahmet olduğundan haberi yok avanan. La kemaze'amul munkirun aleyha. La değil ki kemaze'amə yanlış iddia gibi. o şeyi el munkirun inkar edenler aleyha şeriatın tekliflerini. Şeriatın tekliflerini reddedenler Kimler minel dedi mülhid. Mülhid yani lahit diyoruz ya kabirin lahidi var. Lahit orayı biraz yamultuyoruz da ölüyü tabi arkasına da toprak desteğiyle yüzünü kıbleye doğru veriyoruz. Kıbleye doğru olan duvara doğru eğimli e, toprağı yamultarak ettirerek ölüyü oraya yaslıyoruz. Mülhid yani ilhat yapan İlhat ne demek? Meyil yapmışlar. Yani, hak'tan meyil etmiş, sapmış. Ondan sonra ve zenadikatı zındıklar. Zındıklar Allah'ın varlığını bile inkar eden yani alemin e, efendim yaratılmasırrını reddeden işte Allah alemin yaratıcısı olduğunu kabul etmeyenler zındıklar. İşte bunların bu inkarcı zındıkların mülhitlerin e, zahmettiği gibi yanlış anladığı gibi değil. Yani ne su yanlış anladılar minaitika diye şeriatın emir ve yasaklarını itikad ediyorlar külfeten. külfet meşakkat, zorluk ve gayrı makuletin akla ıı, sığmayan, mantığa uymayan şeyler olarak kabul ediyorlar. Niye aç duracak adam şu saatten şu saate canım? Nikide de bir abdest alıyor? Niye gel çıkınca abdest bozuluyor? Niye nereden bozuluyor? Nereden düzeliyor? Ne manası var falan. Hatta قالوا nitekin bunlar o derece sapıklıklarını artırmışlar ve ilerletmişler ki Kalktı dendiler. Ey şefkatin ne şefkat var fi teklif ibad? Kulları mükellef tutmakta bir umurin şahakkatin zor zor işler. Zekat paradan gidiyor. Haçta, umrede, candan gidiyor. Maldan gidiyor. Oruçta insan saatlerce aççısı kalıyor. Şimdiki imsak ta üç buçuğa gelmiş yani. Üç, üç buçuktan sekiz buçuk dokuza kadar oruç. Çok fazla yani bu, bu sene orucun saati. E bu zor oluyor. Ondan sonra Fümm-i sonra deniliyor. Leum onlara Men kim amel ederse bir muktaza hazet teklifi bu emrin ve yasağın gereğince hareket ederse yedul cennete. Bu kişi cennete girecek. İşte e, oruç mükellefiyetini yerine getiren cennete girecek. 5 vakit namazı vakti vaktinde kılan, kaza bırakmayan işte cennete girecek. Abdestin guslünün temiz alan, tamam alan ona göre taharetini hazırlayıp namazını kılan cennete girecek. Ve men yurta her kim irtikap ederse bu emirlerin tersini. Ramazan'da oruç tutmaz. Ezan geldi geçti vakit çıkıyor. Namazı kazaya bıraktığı namaz kılmaz veya hiç kılmaz. Ondan sonra zina yapma dersin zina yapar. Canı öyle çekti. Çünkü onu zinadan geri durması ona külfet. Çünkü canı son derece istiyor yani. istediği bir şey vermeyince sıkıntıya girecek. E onun için e, adama ne deniyor? Allah'ın böyle sorumlulukları, mükellefiyetleri var. Size yüklediği sorumluluklar var. Bunları yapan cennete girer. Bunların tersini yapan cehenneme girer. El hulün ne cehenneme girer. Deniyor. Şimdi bu şekildeki bir Allah'ın uygulaması bu yönde. Bunda ne şefkat var? Diyor. Ne demek ne şefkat var? Böyle acıma mı olur ya? Adamı aç bırak, susuz bırak, uykusuz bırak. Efendim zinadan mahrumet, içkiden mahrumet. Dünyanın bu kadar zevkleri var. Tabii gayri meşruları kastediyorum. Onlardan uzak tut. Bunlara yanaşırsan cehenneme girersin de böyle bir acımam olur. E ne yapacaktı Allah? Salacaktı. İpini uzun bırakacaktı. Herkes istediğini yapsın buyuracaktı. Öyle mi? Şimdi onlara cevap veriyor. Keyfe la yukellefune. Nasıl kullar mükellef tutulmayacaklar ya? Sen ne demek istiyorsun? Emri olmayacak, yasak olmayacak, nehi olmayacak, helal olmayacak, haram olmayacak, ne olacak? Herkes istediğini yiyecek, içecek, istediğine yatacak, kalkacak, düşecek, kalkacak. Bel bilakis ne bırakılacaklar, kendi hallerine ye, külûne yiyecekler, helal haram demeden ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyecekler. Ve ne amune. Ve uyuyacaklar, sabah namazı geçecek, haber yok. Akşam yatsıda uyuyacak, ikinden sonra yatmış, üç vakit namaz kaçmış, bir şey yok. Ve hem şu ne? Yürüyecekler, gezecekler. Harama gidecekler, zinaa gidecekler, barak pavyona gidecekler. Gayrı meşru işlere ayak adım atacaklar. Allah'ın verdiği kuvvetle, Allah'ın verdiği Celle Celal nimetlerle gayrı meşru işlere davranacaklar. Hala tavr-ı akıllarının e, tarzına göre Kafam, aklım böyle kesiyor. İşte aklıma bu yattı falan. Mantığıma böyle uydu falan. ve Tabiatları nasıl gerektiriyorsa. Tabiat yani içinin işte canının varlığı yani. Tabiat canım istediği işte şimdi hava sıcak ne olacak? Bu Ramazan'da tutmayalım. Ne olacak? Şubat'ı bekleyelim. Hem günler kısa hem hava soğuk. Şubat'ta kaza ve Canım böyle istiyor. Canım ekşili istiyor. Canım turşulu istiyor. Ekşi turşu serbest. Ha? Onu da yanlış anlamayın da. Yani tabir gereği söylüyorum. E sen şimdi kendi haline nasıl bırakılacaksın? Ema-i bilmez mi avlâil? Hübezâül hâibûne. Bu habis pis murdar, hâib ve hasir dünya ahiretlerini kaybetmiş, zarara uğramış adamlar bilmiyorlar mı enne şükrel mün'imi? Nimet veren zata şükretmek vacibun aklen. Akla göre de vaciptir. Sen diyorsun ki beni vahye göre, beni vahye uydurma, bana vahyi dayatma. Doğma, moğma diyorlar işte şerata haşa. E ne istiyorsan beni şeye göre bırak. benim aklıma göre bırak. Peki ben de seni aklına göre bıraksam sen de usturanın ağzına sürülecek kadar akıl var, var ise sana bir iyilik yapana teşekkür etmen gerekir mi? Gerekmez. Aklın yolu bir. Gerekir. Peki bu kadar nimeti yaratan kim? E sen diyorsan ya Allah yok tamam seninle konuşmada gerek yok. Ama Allah var diyorsun. Yaratan var diyorsun. Ben de seninle mücadele ediyorum. Yaratan varsa onun gönderdiği vahide var, şeriat var, peygamber var. Senin de bunlara uyman şart. Yoksa sen iki cihanda iflah etmezsin diyor sana şeriat böyle söylüyor. Ve <gülüyor> mettebeu Hidayetime göndereceğim doğru yola uyanlara korku yok, üzüntü yok diyor. Uymayanlar belayı bulacak diyor. Her kim Kur'an'dan yüz çevirirse dünyası da ahirette dar olacak. Zindan olacak diyor. Bu kadar ayet hadis var. O zaman ben sana aklıma beni bırak diyorsun. Aklına bıraksam seni bu kadar iyiliklerin sahibine şükretmek, teşekkür etmek gerekir mi? Gerekmez. Her akıllı der ki icap eder. E, acı kahvenin 40 yıl hatırı var. O da kahvesi Allah'tan, suyu Allah'tan, ocağı Allah'tan, ateşi Allah'tan adam bir kaynattı diye 40 sene adama Acı kahveye hatır edeceksin. Vefalı olacaksın, hürmet edeceksin. Nasılsınız, iyi misiniz? Kahve tatlı olsa 80 sene herhalde olacak. Demek ki diyorum ben. Bu ata sözüne ilaveten. O zaman <gülüyor> İşte bu şeriatın teklifleri sana namaz kılmayı yüklüyor. Orucu yüklüyor. İşte nisaba malikse, zenginse falan, sağlığı yerinse hacci farz ediyor ömürde bir kere. Sonra efendim Zekatı işte malı varsa nisaba malikse borcundan kalı, kalıyan düşense hesapları var nisabı zekatın. Peki o zaman e, zekatı da efendim yüklüyor. Daha işte diyor erkeklere ipek giymeyin diyor altın kullanmayın diyor işte neyse. Kadınlara diyor başını açma şuranı açma buranı açma. Efendim peruk takma işte efendim dişlerini inceltme yontturma. İşte, işte erkeklere benzeme, erkek kıyafetleri giyme vesaire. İşte bu teklifler beyan-ı dair, şükre Allah'a nasıl şükredileceğinin şeklinin beyanıdır. Şimdi bütün iyilikler Allah'tan mı? Allah'tan celle celale. Her aldığımız nefes, verdiğimiz nefes. 24 bin nefes alıp veriyoruz. Dışarı çıkan ayrı, giren ayrı sayarsan 48 bin nefes. Bir nefesi sana bütün dünya toplansa veremez. Bir makineye bağlıyorlar. Dünya kadar para çıkıyor. Adam artık fişi çek diyor. Ya ölür söylesin diyor. En sevdiği adam dedi. Para yok. Nasıl baş edecek makineyle ne kadar daha? turturacak? E sen bu kadar nefesleri sana veriyor. Yediriyor, içiriyor. Dışını içini nimetlerle kuşatmış. Bir damarın tıkansa anda pıhtı atsa felç oluyorsun. iptal oluyorsun yani. En akıllı adam e, efendim ahmak oluyor. En konuşkan adam lal oluyor. Bir pıhtılık canım var küçücük. E sana bu kadar iyilikleri yapana şükretmek vacip mi vacip? Ya ona nasıl şükredeceksin? Şapır şupur Ya Rabbi şükürlen bu iş olur mu? O zaman sana işte helalları haramları öğretiyor, emirleri yasakları öğretiyor. Bana şükretmek istiyorsan İslamiyet'in tamamını yaparsan tam şükretmiş olursun. Ne kadar eksik edersen şükrü o kadar eksik etmiş olursun. Ya Rabbi şükür sadece dilin şükrüdür. Bu kadar nimetlerle içimiz dışımız kavranmıştır ve kuşatılmıştır. Bunların hepsine ayrı şükür ister. Ya bu insanların elinde olsa sana bu iyilikleri yapmak bir damarını açarken kaç milyar para istiyorlar. Şimdi fekülü teklif o zaman şeriatın getirdiği kübülükler vaciben plakli Akla göre de vacip oluyor onlara uymak. Çünkü neden? E, i̇yilik bana teşekkür etmek vacip mi? Gerekli mi? E gerekli, zorunlu mu? Zorunlu. Normal bir insan bunu bilir yani. Ama eşkıyasa, hayvanlardansa, insan görünüp de efendim orman mahsullerindense, o, bana. o ne teşekkür eder ne şükreder bir şey yapmaz. Ama biz normal bir insana soruyoruz. Teşekkür etmek gerekiyorsa nimet sahibine, o da diyor ki bana böyle teşekkür edersin. E, ya Rabbi sen niye böyle yapıyorsun? E, yani peki o zaman Ne oldu? nimeti verene şükretmek vacip olduysa onun tekliflerine yükümlülüklerine uymak da vacip oldu. Çünkü onun yükümlülüklerine uyduğun zaman şükretmiş olacaksın. Şükretmen de gerekiyor. Çünkü bütün iyilikler ondan. Ama burada onun ne karı var? Sen Ramazan'da susuz kaldın. Yiyeceklerini kenara biriktirip Allah'ın mı vereceksin? Haşa. Zekat fakire verirsen Allah'ın cebine para mı giriyor Haşa. Allah'ın cebi mi var? Haşa. Ne olacak o zaman? Ya bu, bu iş hem şükrü ediliyor. Peki niye benim bana şükretmemi bu yoldan istiyor, beni zora sokarak benden şükür istiyor? Veza ve yine böylece enne nizame azel alemi, bu alemin düzeni ve intizame emri, bütün işlerinin nizam intizama girmesi yani bütün alemlerin menutun beyazet teklif, Allah'ın tekliflerinin, emirlerinin ve yasaklarının ve yükümlülüklerinin icrasına ve tatbikine bağlanmıştır. Şöyle ki Feynus iziraşan ideaturke bırakılırsa kullu hadine herkes ala herkes kendi tarzına göre bir şey geliştir kendine göre hareket et denirse ve hulli ala ve boş bırakılırsa tahliye yani serbest bırakılırsa ala tabiatı icabına yani canın ne istiyorsa herkes hali üzeri olsun farz yok vacip yok helal yok haram yok emir yok nehi yok dünya dümdüz oldu her yer orman ne olacak o zaman? La yazarufi. O zaman burada zuret çıkmaz, ortaya çıkmaz. Gayrı ve fesat. Şerden fesattan başka bir şey ortaya çıkmaz. Herkesi kendi haline bırak. O onun tavunu gider yer. Allah'ın kuşu gider laz gibi. O öbürü gider, onun atını çal, alır kullanır. Öbürü gider onun elbisesini giyer gezer. Öbürü gider efendim onun karısıyla yatar kakar estağfurullah. Öbürü gider Allah muhafaza... Dayımla evleneceğim der. Öbürü gider kızına sulanır. Allah muhafaza. Öbürü gider ona buna saldırır. Yani bu, bu dünyada nizam ve intizam düzen lazım. Serbestler, yasaklar dairesi kurulması lazım. Helallar, haramlar belirlenmesi lazım. Sen şerata uymuyorsun. Kur'an'a, sünnete uymayan kanunlar bile işte layık devlet meselesi. E layık devlette bile her şey serbest mi? Her şey serbest mi şu an? E niye? Dinden mi? Devlet ayık, Anayasa layık, yasalar layık, hiçbiri Kurandan, sünnetten kaynak almadı. Mecelle mi bu? Mecelle olmadığına göre, ama burada bile, burada bile, nizam ve intizamın sağlanması için bazı serbestler ve yasaklar var. Sen burada diyebilir misin ki, efendim ya madem özgürlük var, işte efendim ee, layıklık var, her şey serbest olsun. Bunu kemalistler de demez, ulusalcılar da demez, bunu efendim dinsizler de demez, donsuzlar da demez. Hiç kimse her şey serbest olsun hiçbir zaman için demez. Niye demez? Biliyor ki bela başına dönecek. Çocuğuna çoluğuna dönecek. Herkes istediğini yapacak. cezai mühide yok. Şimdi ufak tefek cezalar bile caydırıcı olmuyor. Her mahallede 40 tane hırsız var. Bütün milletin arabası çalınıyor, malı mülkü çalınıyor. Neler oluyor? Seri katiller türemiş. Adam Ottü mezunuymuş seri katil. Üç tane kişi işin dili öldürmüş. Aişe kadını, bir kadın cazı öyle bulunamıyor falan herhalde onu da öldürdüğü anlaşılıyor. E, Ottü mezunu, bilmem ne mezunu, herif okumuş, etmiş mürekkep yalamış. A seri katil. Bülletin içinde hayvani duygu hisler var demek ki. Gidiyor milleti kesiyor yani. Hayvan yapmaz bu kadar. Onun için insanlar serbest bırakılamaz. Fark ne? Fark şu, şerata, Kur'an'a, Sünnet'e uymayan kanun ve tüzükler, Fransa'dan, İtalya'dan, İsviçre'den, İsviçre'den, Avrupa'dan, İngiltere'den falan falan alınan kanunlar, işte gördüğünüz gibi 90 senedir, hani bunu Tanzimat'a götürücek 150 senedir e, böyle şerat kanunları mühmel bırakılmış ve bu kurallar uygulanıyor. Fakat görüyorsunuz hiç memleket İyiye gitmiyor, okuma oranı iyiye gitmiyor, kültür seviyesi iyiye gitmiyor, ahlak seviyesi iyiye gitmiyor, cinayetler, canavarlıklar artarak devam ediyor. Halbuki eskiden diyorlar da işte Osmanlı zamanında %50 okuma bilmiyor. Sen ne yaptın? Çok başarı sarf ettim, kaydettim. Nereye kadar? İşte okuma o bilmeyen oranını %10'a düşürdüm, 20'ye düşürdüm. Neyse ben bilerek demiyorum, misal veriyorum. E ne oldu? Suç mu? Arttı mı azaldı mı? Suç arttı. Hukuksuzluk arttı Cinayetler arttı Rüşvet arttı Faiz arttı Yalan dolan arttı Güven diye bir şey kalmadı E şimdi hal böyle olunca Sen burada her şeyi serbest etmedin Bazı yasaklar kurallar koydun Çünkü e, Dinden imandan hiç haberi olmayan e, Memleketlerde bile yasaklar var Çünkü bu yasaklar Nizam ve intizamımız temin etme hikmetine emirli olarak kuruluyor Fark nerede doğuyor? İşte Allah'ın Kur'an'la, vahyine, şeriatına, biyasetine, peygamberlerin gönderilme hikmetine e, müstenit olsa, yani helalı, haramı, serbestleri, yasakları Kur'an ve sünnete ve el sünnetin e, beyanlarına dayandırılsa, Allah'ın razı olduğu şeyler üzerine hareket edilmiş olur. Allah'ın rızası üzerine hareket edilince Allah'ın gazabı kalkar. Allah'ın gazabı kalkınca o memlekette cennet gibi süt liman bir hayat olur. Kur'an'a, sünnete tam uyanlarda hiç kargaşa olmaz. Ama burada farklılır serbestler yasaklar kafalarına göre veya başka e, kafir ülkelerin e, işte kanunlarına tüzüklerine göre seçmeler yapılıyor işte oradan intikabat yapılıyor alınıyor alıntılar yapılıyor ve bu da ne getirmiyor huzur ve saadet vermiyor kimse hayatından memnun değil bakın teknoloji ilerledikçe internetler çıktı cep telefonlar çıktı niye yenilikler oldu son 15-20 senede bize ulaştı bunlar efendim biz daha ben 80 79 80'de Köyde okuduğum köy 12 kilometre Pazara Rize Tütüncüler Köyünden yani e, Dahili telefon bile yoktu Dahili yani Ne oluyorduk pazara iniyorduk. orada bir lokanta Vardı işte içkisiz falan O lokantada gidiyorduk pidemide yiyorduk Bir şeyler yiyorduk Ondan sonra telefonumuzu oradan yapıyorduk Annemize rahmetle i̇şte seneyse konuşmam efendi hazremizi arıyorduk 79'u konuşuyorum daha Çok bir sene olmamış Köyde dahili telefon bile yoktu. Bırak cepteli. E şimdi geldin her şey ilerliyor, ilerliyor, tıp ilerliyor, şu ilerliyor, bu ilerliyor vesaire vesaire Mutluluk oranı, saadet oranı arttı mı? O, o zamanlar daha huzurluyduk. Daha mutluyduk. ve Böyle iç savaşlar yoktu, dış savaşlar yoktu. İşte efendim bu kadar cinayetler yoktu, tecavüzler yoktu, katliamlar yoktu, seri katiller yoktu. Mafiyalar yoktu, bozuntuları yoktu. Eşilik diziler, filmler vesaire. Yani serbestler yasaklar demek istiyorum. Ya var. Var ama Kur'an'a sünnete göre serbest yasak değil. Kendi kafalarına göre serbest yasak. Ha bu diziler Kur'an'a sünnete uygun olsa, bu eşkıya dizileri, bu kadar mafya dizileri, bu kadar enses aile içi müstehcen ilişkiler, içeren diziler, bunlar serbest olur mu bir Müslüman memleketinde? Rusya'da yok böyle diziler be. Onun insanlar başı boş bırakılamaz. Serbest yasak. E bizde de var. Esen'de de var ama Kur'an'a göre olmadığından olaylar engellenemiyor. Suç oranı düşürülemiyor. Her memlekette hapishaneler var. İllere, ilçelere yetmiyor. 100 bin, 150 bin belki şu anda mahpus var. Daha da suçlu oranı aranan daha ne kadar fazla var. Bir de hakiki suçluları bilmem toplayacak o zaman suç oranı suçlu oranı. Yani İstanbul'un yarısını hapishane yapman icap eder. Onun için insanlar mutlaka emirler ve yasaklarla hareket etmelidir. Başıboş değildir. İnsanı bir damla sudan yarattığım insan kendinin başıboş bırakılacağını sarı çizmeli Mehmet'in olduğunu mu zannediyor? Diyor Kur'an. Girdin lokantaya yedin yedin yedin hesap ödemeyeceğini mi zannediyorsun? Sana kapıda Fatura budur denmeyeceğini mi zannediyorsun? Geldin dünyaya, buluğa erdin, aklın başına geldi, yedin içtin, yattın kalktın. Hiç helal, haram, serbest yasak, Kur'an, sünnet, hepsi de takmadın, hesaba katmadın. Ne olacak? Sana ne yaptın mı diyeceklerini ahirette zannediyorsun? Dirilmeyeceğini mi zannediyorsun? Bu hesapları yutturdum, yedim, yedim, kenardan sığıştım, kasadaki beni görmedi mi zannediyorsun? Kainatı yaradandan kaçar mı? Sen yaratıldın bir kere, yakayele verdin. Artık bu farzı tutrayı ödeyeceksin. Peki, e sana 13'ünü Allah emirler, yasaklar koydu. Namazı farz etti, orucu farz etti, hacci zekatı farz etti, içkiyi, kumarı, faizi, zinayı haram etti, yasak etti falan filan. O zaman bunu da Allah'ın karı var mı? Yok. Bu kar yine kime raciydi? Sana raciydi. Namaz da taharet var, temizlik var, uyanıklık var, disiplin var. Beş fakte göre kendini ayarlaman var. Hayatını bir düzene tanzime sokman var. Allah'ın zikri var, şükrü var. Onlar da ayrı. Hareket var, bereket var. Değil mi? Ben işe hareket eden bir adam diyeyim. Tamam, bu masa başı. Kitap yazdırıyorum, konuşuyorum, ediyorum, duruyorum. Gittim profesör Nihat Dedeşen hoca'ya Allah selamet versin. Efendim, işte beni aşırı romatizma ağrılarım, sancılarım, işte Behçet var dedi o bana falan. Böyle bir kontrole bana dedi ki sen dedi namaz kılmasaydın... ...tabi bana namaz kılıyor musun diye sormuyor. Belli ki kılıyorum. Sen dedi namaz kılmasaydın... şündük elin kolun belin... ...bıkının efendim, dizlerin... ...küllün tıkanmıştın dedik. Tık dedi. şu Hiç hareketin yok dedi ya. Namaz kurtarmış sen dedi. Anladın? Onun için şeriatın emir ve hesaplarında... ...aynı zamanda ne var? Bu alemin... ...nizamı düzeni de buna bağlı. Adam öldürmeye haram etmese... Zinayı haram etmese herkes birbirine tecavüz eder. Adam etmeyi yasak etmese herkes birbirini öldürür. Zekatı farz etmese kimse fakire bir kuruş vermez. Fakirler açlıktan öyle. E Mevla ona göre sosyal hayatı tanzim ediyor. Yardımlaşmayı düzene sokuyor. İşte efendim insanın bedeninde, şahsında, nefsinde, ailesinde, mahallesinde, toplumunda, ilinde, ilçesinde, devletinde, düzeninde. Her şeye Allah karışır. Yaratan o nasıl karışmayacak ya? Yaratan o diyorsun ona ki senin şeradın, senin Kur'an'ın geri kaldı. Biz ilerledik, yavruları bulduk, cehennemi boyladık. Ondan sonra yeni kanunlar yaptık. Kur'an'ın mecelleyi kaldırdık. E yaptın da ne yaptın? E şimdi durum iç açıcı mı yani? Millette namaz yok, abdest yok. Özgürüm, hürüm, laiklik var bilmem ne var. Cezae mühide yok, zekat vermeyene bir şey soran yok. Namaz kılmayana bir şey söyleyen yok. Her şey serbest. Allah'ın serbestleri yasak olmuş. Yasakları serbest olmuş. Ondan sonra memlekette bereket ara. Rahmet ara. Belanı buluşur. Lanet yağıyor ya. Lanet yağıyor. Bereketsizlik yağıyor. Uğursuzluk yağıyor. 40 gün yağmur yap diyor hadis-i şerifte. Bütün tarlalar mahsuller bereketle bitip de memleketteki işte buğday bilmem ne sevi düzeni bilmem de Rekolte mi diyorlar bilmem ne işte laflar kavurça kavurça laflar. Yani ürün alımını diyelim fındığı, çayı bütün dünya güzel mahsuller yağmurlar olup da memleketteki bütün ürünler afatlardan korunup da yelden selden dondan korunup da hepsi en iyi şekilde ürün verip dünya pazarına çıkıp da dünyada bir efendim ilki gerçekleştirecek olsak bu mu daha hayırlı yoksa bir hat cezasının uygulanması mı diyor. Hadisyevleri diyor ki bir içki 80 sopa vurulma hat cezası, bir iftira edene, iftirası sabit olan, tespit edilene vurulan 80 sopalık hat cezası, bir zina eden eğer evlilik geçirmemişse ona vurulan 100 e, değnek veya bir zina eden recm edilmesi eğer ki evlilik geçirmiş ve şahitlerle sabit ise, böyle bir hat cezasının uygulan, bir hırsızlığın tespit edildiğinde kolunun kesilme cezası. Bu bir tane hat cezasının tatbiki. 40 sene 40 gün peş peşe sürekli yağmur yağıp mahsullerle memleketin dolmasından o millete memlekete daha faydalıdır. Çünkü neden Allah'ın emri uygulanıyor? Yasa çiğnenmiş, sınırı geçilmiş, hatta aşılmış Mevla'nın cezasının uygulanmasında o memlekete huzurlar, bereketler, rahmetler, ihsanatlar neler gelecek neler işgallerden korunacak, belalardan korunacak, maddi manevi afattan korunacak. Çünkü neden? E, yaratana şükretmek vacip. E, yaratan da bu teklifleri bize sunmuş, yüklemiş. Sen bu yükü taşırsan Mevla sana yardım eder. Sen bu yükü sırtla atarsan Mevla da seni cehenneme atar. Bu kadar basit bunun hiç lambacımı yok. Onun için... Fena ala herkes kendi tarzına göre bırakılsa, ve külle ala tabi tabiatına göre terk edirse canın ne istiyorsa yap denirse. Neya zaruri gayrüşerib şerden felçattan başka bir şey çıkar mı? Her şey serbest cezası da yok herkes herkesi yağmalar ya ve yatedi saldırır külüm hervesin her hevesine kabulmuş. Mühevves de olur belki ama mühevviste aşağı. Hevveseden bakılabilir Luka'da da. Mühevviste diye biliyorum. Yani her hevesine kapılan kişi saldırır. Hala silahları diğerinin canına ve mali malına. Adam. Canım böyle istediği bilmem ne yapar. E şu anda cezalar olduğu halde bile suçlar durdurulamıyor. Düşünsene. Bir de ceza korkusu olmasa hapis falan. Ki İslam'ın şeriat cezaları ağırdır. Caydırıcıdır. Bu bizimkileri cezaları... Hafiftir ve teşvik edicidir. Kışın girer, kalorifer parası vermez. Adamın ayağına sıkar. Kaç ay yatacağını da bilir. Ondan sonra çıkar. Yazın dışarıda keyfini sürer. Kışın içeride bedavaya getirir. Ben kaç tane böyle mahkum gördüm. Çünkü caydırıcı değil cezalar. Böyle olduğu halde, ceza olduğu halde yine tabi bu kadar suç oranı var. Bir de ceza hiç koymadığını düşün. Herkesin eli öbürünün cebine girer yani. O zaman ve bu. Kalebe çalmaya çalışın aleyhi, başkasının canına malına, bilhubzi, pislikler yaparak, velfesadi, bozgunlar çıkararak, fe yudayya'un kendini de eder hinde ademiz cevaciri şer i şer'atın yasaklarına, engellerine uymadığı zaman, e, yani şer'atın cevaciri engelleyici cezaları olmadığını düşün, ve, ve mevani'iha, şer'atın manileri var, engeller koymuş işte, hırsız yaparsan hırsızlık kolunu keserim diyor. İçki içersen sarhoş olup mutlaka zarar vereceksin herkese. Sarhoş olursan içki içersen 80 sopa. iftira yaparsan 80 sopa. Zina yaparsan 100 sopa. Böyle engeller koymuş. Bir de bu engellerin olmadığını düşünsen adam kendini de zahir eder. Başkasını da zahir eder. Canına malına tasallut eder. İçki içer. Karısına da talak verir. Karısını da boşar. Evden atar. Karısını döver. Çocuğunu döver. Yasakların olmadığını düşündüğümüz anda insan kendini de başkasında telef eder. Hiyaden billahü teala. Bu bu duruma düşmekten Allahu Teala'ya sığınırız. Ve lekum fil ufas hayatun ya ulil albab. Ey halis akıl sahipleri sizin için kısasta büyük hayat vardır. Le'allekum tefakkerun olaki aklınızı çalıştırırsınız. Kısas ne demek? Adam öldüren katili öldürmek. E, öldürmekte ne var? Hayat var. Ya bu nasıl bir şey ya? Öldürmekte hayatla yaşamak ne arar? İşte da hayat var şu demek. Bir adam birinin katil olduğu zaman kan sahiplerine hak düşer. Kan sahipleri affetmediği zaman, diyete de razı olmadığı zaman kısas istiyorum dediğinde Allah'ın hükmü devreye girer. Çünkü Ve men sultanen. Haksız yere öldürülenin velisine, kan sahibine saltanat verdik. Yani güç verdik. O ne isterse olur. Şeriat da ona sorar. Kan sahibi sensin der. O da derse ki kısastan başkasına razı değil. Bu sefer kısas tatbik edilir. Ne oldu? Öldüren öldürüldü. Fitne de dindi. Çünkü neden? Eğer öldürülmese yine cesaret alır. Ben nasıl olsa yaşıyorum birini daha öldürür. Birini daha öldürür seri katil olur. İkincisi öldürülmeyeceğini bildiği zaman efendim hapse bile razı olur. Ee, gider adamın katili olur. Veya birinden kiralık katil olur. Para alır. Para için efendim e, birkaç sene yatarım, 5-10 sene çıkarım der. Büyük paralar alır gider adamı öldürür. Ama öldürüleceğini bildiği zaman adamı korkusundan adamı öldürmez. Öldürmeyince ne olur? Öldürecek olduğu adam yaşamış olur. Kendi de yaşamış olur katil olmadığı için. Ve böylece toplumda hayat artar. Kısastasınca hayat var. Peki kısastatlık edilmediği zaman ne olur? Bir adam bir aşiret bir aşiretten bir, bir köy bir köyden neyse. Kalkar bir adam öldürür. Devlet de bu kısa hakkını sahiplerine vermez ve o katili öldürmezse ne olur? Kalkar o öbür köyden kan sahiplerinden biri bu tarafı öldürür. Ondan sonra bu o da ondan birini öldürür. Böylece ne olur bizim adamımız değerlidir. Bizden bir kişi öldürdün sen bizim ağamızı öldürdün ben senden köylüden hizmetçiden ne yaparım? 20'ye bedeldir. Bu kalkışı bire karşı 50 öldürür. Haddini aşar. Sonra kan davaları niye çıktı işte bundan çıkar. 100 sene 120 sene süren kan davaları vardır. Bu kan davalarında binlerce insanların öldüğü vardır tarihte. Hala bile doğuda, güneyde, doğuda aşiretler devam eder ve kan davaları olan aşiretler vardır. Halbuki şeriat bu kısas'ı uyguladığı zaman Allah'ın teklifi zor gibi geliyor ama işte bu nedir? Alemin nizamını sağlamak içindir. Düzen böyle sağlanır. Binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor kısas yapmamak. Ama ne buyuruyor? Katili öldürseniz ne vardır? Sizin için ey akıl sahipleri e, aklınız bulanık ve karışık değilse, aklınız şeytanın elinde esirdiyse, tutsak değilse, aklınız vahye ve Kur'an'a ve sünnete tabi olduysa bu hikmeti anlarsınız. Hem de kolay anlarsınız. Kısasta sizin için büyük hayat vardır. Katil öldürüldü ama bütün e, binlerce insan kan davasını uzatıp ölmesine sebep oldu ve böylece Allah'ın hayatı kurtuldu. Ve kısasın var olduğunu bilmesi bile Katil olacak adamı katillikten caydırdı. Kendi canı da kaldı. Öldüreceği adamın canı da sağ kaldı. Onun için şeriat tamamen hikmettir. Ve adalettir. Ve şeriatın tamamı rahmettir. Allah acıdığı için göndermiştir. Sana zor gelse de ve hidayettir. Bir şiirle bu konuyu kapatalım dersimizi. Yani imam Rabbani okuyor bu şiiri. Evne Kulu'ya geldik yine. Bir başka cevap daha verecek. Önümüzdeki derste çok hikmetli şeyler de vardı. Lüle Emir <gülüyor> ul Ledi, tuxşab bavadiru, lqaatı zanju fi bhubuhati harami. Yani diyor, Lüle Emir ul o emir ve devlet yöneticisi olmasa ki tuxşab korkuluyor bavadiru, yani helaklarından azaplarından korkulan işte padişah var, kral var, neyse işte hakim var, mahkeme var, ağır ceza var, bilmem ne falan. Her zamanın zeminine göre e, buraya sana mana verebiliriz. E, kamçısından cezasından korkulan bir lider, bir yönetici olmasa ne yapardı diyor, ne yapsın diyor. Zenci gelirdi haremin ortasına kusardı diyor. Yani şimdi kâfet demek yedi o kadar o polisler olmasa var ya o millet neler yapar orada biliyor musun? Hacil lesfette cinayet çıkar. Herkes birbirini öldürür. Biraz. Az... Yanlış yapan oğlum kafasına vuruyor polis oradan. Onun için e, gelip haremin ortasında pişler bu millet. O kadar görgüsüzdür, terbiyesizdir ve efendim rastgele işler yapar. Ama neden çekinir? Görevli var, polis var, karik, e, ne var? kamera var. Kamera var. Kabe'de de adam hırsızlık yapıyor. Öyle namussuzlar da var. Onun için ama yakalanırsam Mahvolurum diye o korkudan dolayı gidiyor efendim lavaboya kusuyor. Gelip de haremin ortasına kusamıyor. Onun için e, Allah Teala Kur'an'ında, İslam'ında peygamberlerin bi'setinde büyük rahmet murad etmiştir. Bu rahmet ve şefkat acımak demektir ama o oruçla sana acıyor. Seni açısız bırakıyorum ama orada senin mideni dinlendiriyor, sana neç, tıbbi faydalar sağlıyor... Fakirin halinden anlattırıyor. Yemeğin nimetin kıymetini bildirtiyor. Sayda say. Saymakla bitmez. O namazdaki zahiri, batını, abdestinden, taharetinden, güstünden, vaktinden, saatinden o ne nizam ve itizam var o namaz kılanlarda ve namaz kılmakta. İşte burada zor gibi görünüyor ama büyük rahmetler içinde gizlidir. Ve Mevlamızın bu mükellefiyetleri bize, üstümüze yüklediği sorumluluklar olmasa biz Kendimizi de helak edecektik, çoluk çocuğumuzu da mahvedecektik ama Allah'ın bize acıdı da bu dini gönderdi. de gelecek olursak, peygamberler gönderilmeden ve onlara vahiy gönderilmeden helal haram bilinmez, serbest yasak seçilmez, Allah'ın razı olduklarıyla razı olmadığı şeyler birbirinden ayrılmaz ve neticede de dünyada karmaşa olur, ahirette azap olur. Peygamber gönderilmeden, vahye tabi olunmadan kurtuluş yoktur. Felsefeyle, hendeseyle, hikmetle efendim, nefsimi arındırdım, bilmem şu operasyon yaptım, yokoyla, mogoyla, ondan sonra efendim, kendi kafasına göre takılmalarla, ritüeller kuraraktan, icatlarla falan, kimse Allah'ı bulamaz, rızasına eremez, dünyada da huzura eremez. Ne gibi? Avrupa kafirler toplanıp anayasalar, kanunlar yapıp da işte işte bizim de onlardan kopyala yapıştırılan uyguladığımız gibi huzur ve saadet günden güne azalmaktadır. Maddi manevi efendim ilerleme durmaktadır ve belalar başımıza Mayıs yağmuru gibi yağmaktadır. Hepiniz görüyorsunuz. Bütün bunlar sebebi Allah'ın verdiği e, sorumlulukları yüklediği sorumlulukları yüklenmemektir. Taşımamaktır ve Kur'an'a uymamaktır. Peygambere tabi olmamaktır. Zaten peygamber olmasa Kur'an da gelmeyecek. Her şey peygamberin bize gönderilme rahmetine tahalluk ediyor. Onun için kimse aklım şöyle basıyor. Kafama göre takılırım ben. Yemem, içmem, uyumam, keşfim açılır, ilham gelir, hakkı batıldan ayırırım falan falan yalan dolan. Konuşma bu işleri boş laflar sen. Mevla sana, yaratan sana senin dünya ahiret saadetini temin edecek bir katalog gibi bir ne diyelim? Kullanım kılavuz diyelim. Bir kılavuz göndermiş. Sen kılavuza efendim Görünen köy kılavuz istemez. Ama ahiret görünen köy değil işte. Görünmeyen köy. Görünmeyen köy kılavuz ister. Çünkü nereden gidilir belli değil. Hangi yoldan çıkılır bilinmiyor. Sen kılavuzsuz nereye gideceksin ya? Allah Teala hepimize mektubatı güzel anlamayı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Enbiya'nın gönderilişinin hükmetlerini idrak etmeyi ve bu idrak ve şuur ile muktezasınca amel etmeyi, hareket etmeyi, yani emir ve yasaklara uymayı müessir eylesin. Amin. Sallallahu teala ve mevlana Muhammedin ve ala ali ve teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil âlemin.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 محمد المعدين الإنعام والحكم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كله